alçı tozundan bebek veya vesair farklı figürlü yapmakla bir sakınca var mıdır demişler. Evet, tevhid dini bizim dinimiz. Yani bir Allah inancına dayanıyor. Sevgili Peygamberimiz hayatı boyunca buna çok önem vermiş. Yani tevhid inancının korunmasına çok önem vermiştir. Peygamber Efendimizin zamanında, bu tür şeyler yapıldığı zaman tapınma amaçlı yapılıyordu. Yani herhangi bir heykel ya da buna benzer bir şeyler yapıldığı zaman e, tapınma amaçlı yapılıyordu. E, düşünelim ki mesela Hz. Musa'nın zamanında e, Samiri geliyor, e, bir buzağı yapıyor ve bu buzaya insanlar tapıyorlar. Dolayısıyla böyle tapınma ihtimali güçlü olduğu zamanlarda sevgili Peygamberimiz şiddetle e, bu konu üzerinde durmuş ve bunu, yasaklamış ama günümüzde insanlar böyle tapınma amaçlı değil de süs amaçlı falan bunları yapıyorlar. Dolayısıyla tapınmak asla ve asla zihinlerde, hatırlarda, gönüllerde yok. Bunları yapabilirler.